Hedana li ve ma kunnan ahtediye lola Allah. Bma tevfiqiyat suami Muhammed Allahum cullu. Cullu Muhammed Allahum cullu ala. Cullu ala أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك ربما يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الأخرة نجعلها للذين لا يريدون علوويا في الأرض و فسادا ولا قبت للمتقين صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم لنا فيه رب العالمين Estagfirullah el hayy el kayyum. Hassanatukum el hayy el kayyum ki lamiut ebeden. Ve defaatun ankum kuvvete Sizlerden sonra Buhara-i Şerife gittik. Semerkant-i Şerife gittik. taşkend i Şerif. Bunlar tabii kıymetli beldeler. Hepsinde ulema var, evliya var. Bazen peygamberler var, Danyal Aleyhisselam var. Her ziyarette sizlere dua ettik. Bize Allah için gelenlere, sohbete Allah için gelenlere, Allah için dinleyenlere, Allah için sevenlere. Hep bu dualara ilhak eylediği tabi çok dualar ol. Bazen 40 dakika dua alıyor. 30 dakika, 40 dakika, 30 dakika, 40 dakika. Onları da işte şimdi çektiler bazı arkadaşlar ondan ondan birleştirip de Sitelerimize atacağız inşallah duaları da siz de şahit olursunuz yani sizin adınızın geçtiğine dair mübarek Bukhara Khorasan'dan sayılıyor Khorasan deyince şimdi İran'dan falan zannediyorlar halbuki Khorasan Türkistan Bukhara da Khorasan'dan sayılıyor Mavrayneir Khorasan'dan sayılıyor. Onun için Şeyh e, Muhammed Alevi Malik Hazretlerinin sözü daha iyi anlaşıldı ki Hazreti Mehdiye Türklerden yardıma ordular gelecek. Ebu Hadi Ebu Hadi e bu hadis şerifteki, e bu Davud hadis şerifindeki Khorasan'dan siyah sancakların çıktığını gördüğünüz zaman, şimdi bu işit falan bunlar siyah sancak nereden çıktı? Iraktan. Onlara uymayın diyor. Onlar hak, hakkı söylerler, hakkın ehlinden değiller diyor hadis-i şerif. Ama Horasan'dan siyah sancaklar gelince onlar Türklerdendir. Yani Seyyid Maliki'nin o sözü şimdi daha iyi anladım. Çünkü Bukhara ve Mavara'nın Türklerdendir. Onun için sizden yardım gelecek Hazreti Mehdiye. O Abu Davut hadisidir. Horasan'dan siyah sancakları gördüğünüz zaman Fetuhâ اِذَا رَئِتُمُ الرَّعَيَاتِ السُودْ مِنْ خُرَاسَانِ فَاَتُوهَا وَلَبْ حَبَّنَ عَلَى Kar üzerinde emekleyerek bile olsa yani yollarınız tıkansa çok zor da olsa o orduya kavuşun. Allah çocuklarımızdan nasip etsin اَمْنِ فَاِنَّ ف۪ي خَلِفَةَ اللّٰهِ Mehdi. Allah'ın halifesi Mehdi'ye yardım o orduyla gidiyor. Demek onlar yine bizim millete nasip olacak ya. Yani. Yine bizim millete nasip olacak. Şerefli Türk milletidir, mübarektir ya. O bölgelere böyle. Tabii şimdi yeniden bir canlanma var gençler maşallah. Taşkent'te cuma kıldık hep yaşı 30'dan aşağı, bütün cami dolu bütün. Allah artırsın. Allah muhafaza etsin. Eyyub selam kadar gitmiş. Olemalardan birine sordular Buhara'ya Buhara Khorasan'a peygamberlerden giden var mı? Eyyub Aleyhisselam gitmiş. Ona çok güzel ikram etmişler. Yedirmişler, içirmişler. Misafir etmişler. O da ya Rabbi buraya açlık, musallat etme diye dua etmiş. Feye mübareketün la yevmil Kıyamet. Kıyamet gününe kadar buhara mübarek der. Ya. Semerkant hadis şeriflerde geçiyor. El-kant fi zikri ulema-i Semerkant. Ömer Nesefî meşhur akaid kitabımızın sahibi medreselerde okutulan itikad kitabı Ömer Nesefi'nindir. Onun şerhi İmam Taftazani'nindir. Ee, Ömer Nesefi maturididir bizden. Bizim e, itikadi mezhebimizden. Onun Semerkant uleması hakkında e, bir eseri var. 550 tane şeyhten hadis aldım diyor. 550 şeyhten. Koca Ömer Nesefi orada e, hadis şerifte Mağverav-ı Nehir'de e, bir şehir var. Adı Semerkant'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Onun kadını, ehli, çoluğu, çocuğu hepsi mahfuzdur ve korunmuştur diyor. Evet. Ee, Timur Timur Lenk Danyal Aleyhisselam'ın kabr-i şerifini getirmiş oraya. <gülüyor> Mübarek adam. Ee, şeyhlere çok hürmet ederdi. Kendisi şeyhinin ayak ucunda yatıyor. Şeyh Seyyid Bereke Hazretleri, Büyük Seyyid Timur Lengin şeyhi. Onun ayağının ucuna yatırmış kendisini. Seyyid Emir Külal, bizim şeyhımız Şahin Akşimendi Hazreti'nin şeyhi. Onun oğlu Seyyid Ömer Hazretleri de yanında yatıyor. Ondan dolayı onda türbesini ziyarete girdik. Çünkü iki tane Seyit ve şeyh var. Onlar da ziyarete girdik. Ziyaret ettik elhamdülillah. Danyal Aleyhisselam'ı Irak'la İran'ın sınırında Şuşi Danyal diye bir yer Orada bulmuş. Bakmış orada hiç savaş çıkmıyor, harbi olmuyor falan. Sormuş bu burada niye bir şey hiç olmaz? demişler Daniyal Aleyhisselam var. O zaman demiş ben onu alayım, bizim oraya götüreyim. Bizim ora muhafaza olsun. Timur bu yapar. E ondan sonra Daniyal'e selam uzun kamprişirim. Hep Facebook'ta attık resimlerini. Bakıyorsunuz bilmiyorum. Evet, bizim Facebook'ta ne yedik, ne içtik diye bir şey yok. <gülüyor> He. Peygamber kabilleri, sahabe kabirleri, evliya kabirleri altında dipnotlar bir şeyler bir şeyler. Evet onlar işte tabii dergide daha yer, yer çok bazı yetmiyor. Onları da toparlayacağız daha. Dualar ettik elhamdülillah. Silsile-i meşayihimizden en büyük şeiklerimiz orada Abdülgalip Ucdivaniler, Arif Ri ve geri Mahmut İncirli Fakniyevi, Azizan. O ha ha ha harcam dedir ama makamı oradadır iki oğluyla beraber. İki oğlu oradadır. Ondan sonra Hacı Muhammed Baba Masih, on sonra Seyyid Emir Külal, onun sonra Şah Nakşi ben kantesi Allah, sonra Semer Lahrar, ne büyük Şeyh ne büyük veli. Efendim, bunların hepsinde ziyaretler oldu. İmam Kela, Bazi, Bukhari çok büyük zat tarafsavı. Önümüzdeki ay dergide onlar hakkında bilgiler sunacağız inşallah. Seyyuhuddin, ee, Şeyh Seyyuhuddin, Baharji, efendim. Cengiz'in torununu Müslüman etmiş bir şeyh Müslüman onlar Bukhara işgal ettiler, istila ettiler sonra o Şeyh Efendi Kübreviye Meşayi'ndan o geldi onu Müslüman etti yeniden bir şeyh memleketi kurtarır. <gülüyor> Allah Allah e şimdi istilacıyı Müslüman edersen ne olur? bela biter ondan sonra Seferkenteyn'e Şeyh Burhanuddin Sağırcı o da efendim Çin İmparatorunu müstübal etmiş. Allah Allah. Ne büyük işler ya. Şimdi savaşta savaş. Füze, atom, gemi, bilmem ne. Dünya giriyor birbirine. Ev, Evliyaullah bir şey efendim. Bir Müslüman ediyor adamı. Bütün memleketler kurtuldu. Ya. Onun için sohbet, sohbet, sohbet. Nasihat. Kılıç cihadı adam yitittirir. Vaz cihadı adam kazandırır. Onun biz, yani bu cihada ağırlık vereceğiz. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Öbür cihat da meşrudur. Ve lakin birinci gücümüz yok. Gücün olmayınca otur aşağı diyor. Kendi ellerinizde kendisi tehlikeye atmayın. Şimdi Suriye'dekiler kalktı ayağa. E güçleri yokmuş. Zamansız çıkış yaparsan, Allah muhafaza etsin. İşte bir Nusayri ayırayım, mel onun. Yüzünden yüz binlerce Müslüman perişan ol. E bunlara kalkın ayağa diyen de mesul olur mu? Olur. Çünkü neden? E gücün yok. Gücün olmadığı vakitte düşmana karşı çıkmak nedir? İntihar. Hesabını kitabını doğru yapacaksın. Tabii ki e, zulme rıza göstereceksin anlamında değil. Zulme rıza göstermeyeceksin ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de Kaç sene neler çekti 13 sene? Ne yapsın? Hadi kalkalım diyene otur aşağı dur dedi yani. Kestirme bütün Müslümanlar, garibanlar dedi değil mi? Neyse Medine'ye gidersin, altyapını yaparsın, İslam devleti kurulur falan değil mi? Ondan sonra yani İslam tarihine baktığın zaman gösteriyor bize. Onun için Evliyaullah harbi olduğu zaman cihada da gidiyorlardı. Müritlerini de alıp gidiyorlardı. Hz. Fatih İstanbul'un surlarına geldiği zaman bütün tarikatlar, şeyhler ve müritleriyle buraya ona yardıma geldiler. O Beylülahra Hazretleri Semerkant'ten manen geldi. Hz. Fatih'in ümidi kesilmişti. Birden zuhur etti. Semerkant'te ihvanlarıyla sohbet ederken dedi ki e Osmanlı'nın hükümdarı bizden himmet istedi, yardım etmemiz lazım. Onlar da şaşırdılar, Semerkant nere, bura nere, uçakla beş saat. Dedi tamam atımı hazırlayın, atını hazırlayın. Birkaç işte peşte geldi. Sahra'ya böyle tarlalara doğru şey yaptı, atıyla. Bir öyle, bir böyle, bir de dalgalandı gitti. Müritleri kaybettiler onu. Yok, ortada yok. Burada Hz. Fatih'e alenen geldi, bedeniyle geldi. Tayyi zaman diyorlar buna. Tayyi mekan. Yani mesafeyi aşmak, uçakla gelmek gibi. Sen uçakla beş saatte geliyorsun, o da manevi şeyle bir dakikada geliyor. Hazreti Fatih dedi ne durumur? dedi ben ne yapacağım? Epey zaman beklendi surların dibine millet perişan oldu. Ee, gücümüz zayıflayabilir, ordumuz e, geri durabilir falan falan. Sen korkma dedi bak dedi cüpbenin burasına. Bir baktı Dolu ordular var. Bunların hepsini dökeceğim buraya dedi. Manevi ordular. Sen devam et. E niye, ne diyor Hazreti Fatih 13'ün şiirleri var, be beyitleri var. He? Himmeti cündi ricâlullah ile Allah dostlarının, e, manevi ordularının himmetiyle fethettim diyor. Maksadım gayem nedir diyor. Kafirleri tarumar etmek. İmtisali cahidû fillah olup niyetim. Niyetim Allah yolunda cihad edin emrine uymaktır. Efendim, Dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Derdim İslam davasıdır. Krallık, ağalık, paşalık davası değildir. Ama ben Allah'a dayanıyorum diyor. Hem olemaya evliya'ya istinadım var benim. Benim manevi dayanaklarım var diyor. Ya e şimdi bakıyorsun bu kadar hareketler, dünya üzerindeki faaliyetler işte mahaleminde falan falan başarısız. Niye? E, ve hapi kafasılan evliya Allah'tan himmeti şirk görerek, sahabenin kabrini patlatarak, evliya'ya terbiyesizlik yaparak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile Efendim e, hakkında yok ki bir gururumu var acaba diyerek yok sakal şerfine kıl diyerek Allah yardım eden etmez. Ediyor mu? Etmiyor. Kuvvet geldi mi? Gelmedi. Yardım geliyor mu? Gelmiyor. Eken kabaati kendinde arasana. Adam olsan bu kadar insan sayısın sayın fazla. Bedirden fazlasın, Uhud'dan fazlasın, Hendek'ten fazlasın. Niye yardım gelmiyor sana? Ehli sünnet değilsin ondan evvela itikadını düzel. İtikadı bozuk adam cihad etse ne olur? Onun için vazu nasihatler çok fayda olur inşallah. Hidayet olur. Tesir hidayet Allah'tan. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Ve ammene İmam Maturidi Hazretleri'ne gittik. İmam Mergınani de orada. E, Bursa'da da anlattım biraz. Orada yani şimdi kitapta bakıyorum tabi o kitapta Hemen hemen 800 senelik. Bütün e, evliya, ulema orada gömülmüş. Mekke, Medine'den sonra en büyük mezarlık. Ama şimdi tabii birkaç park yaptılar etrafına. Ama kabirlerin yerleri belli değil. Ama bütün evliya orada. Bir yerde var 400 tane. İsmi Muhammed, babasının ismi Muhammed. İmam Maturidi gibi, İmam Ebu'l-Leyse gibi. Hepsi Hanefi mezhebinde müçtehit. Bir yerde yatıyorlar. 400 tane müçtehit mezheb. E orada Sadat, yani seyitlerin bölümü ayrı, fıkıhçıların bölümü, yapmışlar öyle kabristanlar o zaman. Tabi Rus işgal ettiğinde perişan etmiş. Tarumar etmiş oraları. Biz Efendi Hazretlerimize gittiğimizde, yani bir kabirlerin hep üstü, orası Yahudi mahallesi. Hepsi ev yapmışlar. Bütün Yahudiler üzerinde oturuyor, içki içiyor, ne yapıyorsa. Bütün evliya ulema kabristanı. Çok üzüldük. Otob o vaazları hatırlayanlar burada hatırlayabilir. Bu 15 seneden fazla olmuş olabilir. Ben geldim dedim hatta İmam Maturidi'nin işte oralardaki evler satın alınacak da çok da pahalı değiller ama işte kabirler açılacak falan falan. Neyse. Buradan da yardım edenler oldu, oradan da biraz ilgilenenler oldu. Şimdi kocaman işte resimlerini atıyoruz. E tabi yerleri belliydi. O çok üzüyor bizi. Sonra İmam Maturici başka yerde çıktı. Onun üzerine kubbe yaptılar. Şimdi türbe yaptılar. İtikatta imamımız, müştehidimiz Efendim, 22 Hektar mı ne dediler? Dört bin ulema evliya yatıyor. Dört bin Sırf ulema evliya yatıyor. Sırf ulema evliya. Normal insan da gömmemişler oraya. Ya Tabi o mahalleler hala uzat öyle 22 hektar açılmamış tabi. Allah onların da açılmasını nasip etsin. Amin. amin, amin, amin. İmam Maturide Hazretleri'nde bir hanım, hoca hanım kardeşimiz Zuhrat gördü. İmam Maturide Hazretleri çok heybetli bir şekilde gelmiş yanımıza. Yanında da arkası dolu alimler var. Tabi buyurmuş ben tabi duyamıyorum benim keşfim açık değil demiştim size. Bazısına gösterirler. Efendi Hazretleri buyurdu, herkese göstermezler. Birine gösterirler, herkese işittirirler. Buyurmuş ki, ehl sünneti müdafaa diyorsun, hak üzeresin, taviz verme, devam et. Biz senin arkandayız. Biz senin arkandayız. ehl sünnet mezhebini müdafaa diyorsun, biz sana yardım edeceğiz. Sonra, ben çok orada duada istedim ki, itikat meselelerinin en zor meseleleri siz Müslüman kardeşlerimize anlayacağınız şekilde anlatabilme kabiliyeti ve anlama kabiliyeti. Çünkü bazı akait meseleleri cidden zordur. Bunların da derslerine daha giremedik. Belki televizyonda yapayım diyorum. Ondan sonra o hususta da işte sanki bilgisayara yüklenir gibi sırtımdan ağrı o yandakilere söylemiş birçok kitaplar yüklemişler. İnşallah aklım hafızam yerinde kalır. Size bu ilimleri verebiliriz. Sonra o hanım kardeşimizin bir şeyden haberi yok. Bu tebliğ dünyanın yarısına ulaşacak buyurmuş. Dünyanın yarısına. O kadın kadıncağız bilmez. Halbuki şimdi bu televizyon olunca bütün doğu bloğunu verdiler bize. O da dünyanın yarısı ediyor Çin'e kadar. O bilmez onu. Oradan anlaşılıyor zaten hak olduğu zuratın. Bir şey bilmiyor ki televizyondan nereye kadar gider. Yarısına ulaşacak buyurmuş. İnşallah bir başkaları da çıkar öbür yarısına ulaşır. Allah kerim. Onun için bu cemaatın çok bereketlere, hayırlara vesileci var. Şu toplanmanız, gelmeniz, gitmeniz boşuna değil. Ulemanın evliyadan bundan haberi var. Hacı Emkeneke Hazretleri'ne gittik. Kıymetli bir hanım ablamız, tarikat derslerini güzel yapar. Benim de ablam yani büyük. Hurafe konuşacak biri de değil. Ya diyor senin arkanda işte uzun boylu, sarıklı, heybetli bizimle gelmeyen birini gördüm duada. Sonra telefonlar çaldı, bir dikkatimi dağıttılar, bir daha baktım, yok. Hacı Emkene Hazretleri miydi, başka Meşayih miydi? Her gidilen yerlerde ruhaniyetler mutlaka hazırdır. Zaten allah Teala Meşayih'in, Evliya'nın kabirlerine müvekkel melekler tayin etmiştir. Orada dua edenlerin dualarına amin demeleri için. E zaten melekler günahsız. Ben aldığım müjdeler, ben de kendim rüya görüyorum, gördüğüm şeyler müjdeci rüyalarla beraber Duaların kabul olduğu kesindir. İnşallah bütün dualardaki yönelişimiz ehl-i sünnet ve cemaat mezhebimizin payidar olması içindir. E, i̇tikadımızı neslimize bırakabilmemiz içindir. Ehl-i inancıyla insanları ihya edebilmek, kendimiz hidayet bulmak, insanları hidayete erdirmek, kendimiz ıslah olmamız, salah bulmamız, insanları ıslah edebilmek içindir. allah Teala bu imkan vermesi, iktidar vermesi, güç vermesi, kalpleri, gönülleri, kulakları, gözleri müsahhar kılması, yöneltmesi içindir. Bunun için yaptık. Bütün duaları buna yönlendirdik. Ve kendi bir dertlerimizi bile unuttuk yani. Bir şey kendimiz için bile isteyemedik yani. O kadar Evliya Allah, kabr-i şeriflerinde derdimiz dinimiz olması lazım. Ve itikadımız olması lazım. Çünkü çok fırkalar çıktı, çok bozuk akımlar çıktı. Özellikle bu İran şiasının belası. Bir de Vahabi belası. Şu anda bu iki bela kasıp kavuruyor. Allah şerlerinden muhafaza. Şiay Şiayim demiyor, takıya yapıyor. Ben Sünni'yim diyor, Mustafa Şlamoğlu gibi. Ben Sünni'yim diyor, ben Hanevi'yim diyor. Sonra kader yok diyor. Ya nasıl Sünni içinde kader yok? Amentü'den bir tane gitti. Şimdi Amentü'deki alın yazısı yok. Şimdi geçen ne demiş? Soma'da demiş, şimdi göldüler. Kader mi bu demiş? E öyle demiş. Tabii siz onu dinlemiyorsunuz. Onun için bir şey bildiğiniz yok. Ama bir yana da haber geliyor. Ben de dinleyecek halim yok. Zaten şekerim çıkar yani. <gülüyor> Böyle bir Allah muhafaza etsin. Kader yok, alın yazıyor yok. Zaten sahabeye hakaretleri, müçtehitlere hakaretleri. Geçen diyorlar babası açıklama yapıyor. Babası konuşmuş. Bütün evi İran kitapları dolu. Hümeyni'nin baş adamı diyor. Yani babası söylüyor. Biz bir şey demedik. Bizim haberimiz de yok yani. Benim haberim de yok bir de. Biz de gidip babasının yata çekim yapmadık ki. Adamcağız bizi de evvelce aradık. Demişti mübarek adam. Milyonları saptıracak. Ah ben hasta olmasam, yanına geleceğim seninle reddiye yapacağım. Adamcağız büyük halim, büyük veli. Yani büyük veli, Sami Efendi Hazretleri grubuna bağlı. Mübarek bir zat. Bu zamanda kim çıkar oğlunun hakkında böyle konuşur? Kim çıkar? Bizim ne hocalarımız var öyle, oğlu bir yanlış yapsa hiçbir şey duymamışa veriyor. Kim diyormuş? İstanbul'da. Kim, e, paylaşan kim, paylaşan kim paylaşan diyor hakkımı helal etmen? Hangi oğlum? Barık soyadını söylüyorsun, adını söyle Yok onun hakkı yok ki onda. Babası, babası, şey babası şey. bir şey konuşuyor. Babası dersen onun sesini duyalım. Babasının sesiyle babası desin ki hakkımı helal etmem mesela. Öyle bir ses duyulmuş değil. Videoyu zaten biz atmış değiliz. Biz bilmiyoruz. Başkaları atmışlar. Yani paylaşan, evet. E kaldırsın, kaldırsan ne olacak? Evvela bozuk inancını kaldırsın. Sen kaderi inkar ettikten sonra senin baban desemse ne olur? Peygamberin diyor. El kaderiye mecusu azilünme. Kader yok diyen bu ümmetin mecusisidir. İmmarezu fela tehucum. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Babasını babasına ne acet? Muhammed Mustafa konuşuyor. Babası babası ne yapsın? Babası ne yapsın adamcağız. Allah ona şifa afiyet verse. Selamet versin. Babasına ne? Muhammed Mustafa konuşuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kaderi inkar eden bu ümmetin mecusisidir. Hastalanırlarsa ziyaret etmeyin. Ve nimatu ve Ölürlerse cenazelerine gitmeyin. Ve hakkun Allah söz veriyor. Onları dünyada yaşarlarken Deccal çıkarsa Deccal'a kavuşturacak, ona iman ettirecek. Ölürlerse de mahşerde deccalla haşt edecek. Allah'a haktır diyor. Bu Ebu Davud hadisidir. Ebu Davud ne demek biliyor musun? En sağlam altı kaynaktan beri de. Kader yok diyen adam sen de ne konuşuyorsunuz ya? Hakkımı helal etme. Fasığın gıybeti olur mu? He? bidat elinin gıybeti olur mu? A Ben deseydim ki evinde lahana yemiş. O zaman hakkını helal etmesin. Ben deseydim ki karısı kızı şurada yemek yemiş bilmem ne yapmış, o zaman hakkını helal etmeyebilir. Çünkü özel hayata girer. E sen kitap yazacaksın, vaaz yapacaksın, bütün milleti saptıracaksın. Babasının bizde el yazısı var, Ali Eren Hoca'ya yazdığı, milyonları saptıracak. Ne olur reddiye yapın diyor adamcağız. E bak el yazısı var, dergide bastık. E el yazı adamcağız göndermiş. Ne hakkı sen millete kader yok diyeceğin, milleti kafir edeceğin, dinden çıkaracaksın. Ondan sonra diyoruz hakkımı helal etmiyorum. Ne, ne hakkım var burada? Özel hayat var mı burada? He? Yediğin içtiğin var mı? E bize ne? Bunda bir e, kul hakkına giren bir durum yok. Ama biz zaten bunu ne çektik, ne attık, ne bizimle alakalı bir şey değil. Bunu çeken atanlar başkaları. Evet yani halk var orada kalabalık zaten kaç kişi var bize ne bunda? Evet. Allah Teala selamet afiyet versin babasına. E şimdi biz burada itikadımızı korumak mecburiyetindeyiz. İmam Hatip Gençliği Allah rızası için ben uyarıyorum. Bu gençlik İmam Hatip Bunun kitapları tavsiye ediliyor. Müdürlerin odalarında bunun kitapları var. Öğretmenler bunun adamlarından atanıyor. Bir an evvel e, İlahiyat ve İmam Hatip Menşeli yavrularımıza, kardeşlerimize, ehli sünnet itikadı aşlayacak hocalar yetiştirelim inşallah. Amin. Var olanların Allah sayısını çoğaltsın. Var olanlar mücadele yapsın. Amin. Yani Allah onlara güç versin, cesaret versin, metanet versin. Geri durmayın. Biz yeni bir kitaptan hazırlıyoruz, delilleriyle koyacağız. Kader alın yazısı yok dediği kesin zaten. Zaten amen türün bir esası gittiğinden dolayı. Geri kalanlar teferuata giriyor, yani Amentü de bu adam itiraz ediyor. Dolayısıyla bu kadar hadislerin var, bu adam bidat sahibidir. Bazı alimler kafir diyorlar. Ee, tabii ki kaderi inkar, Amentüden birini inkar, hepsini inkar. E biz kafir demiyoruz. Neden tevil? Tevile gittiği zaman kafir dememek eli sünnette esastır. Biz tekfirci değiliz. Kafir demiyoruz ve lakin e, ehli sünnetin dışına çıktığı kesin mi kesin yani buna ne deniyor bunun adına bid'at ehli mübtedir. mübtedir yani dinde uydurma inanç Resulullah s.a. zamanında yok sahabe zamanında yok sahabe bu kader konusunda böyle konuşan camiye girdiği zaman bin tane sahabe hepsi camiden kaçıyorlardı esbah diye biri vardı Basra'da falan ilk bu kader konuları çıktı. O camiye geldi mi? Yani biz bununla mücadele edelim bile de demiyorlardı. Allah bunun belasını verirken bize de vurur diye. Hepsi camiden çıkıp gidiyorlar. Camiye gelse camiyi terk ediyorlardı. Meclisi, mescidi, sohbeti terk ediyorlardı. Bu itikadi konulardaki sapıklardan Tabi'in döneminde. Tabi o zaman sahabe de yaşıyor. Feinâmenû binislim bi bîfekâdî dede. Habibim buyuruyor. Sizin gibi inanırlarsa hidayete erdiler. Bak sen demiyor. Sizin diyor. Bu sizinden ne çıkıyor? Cemaat çıkıyor. Yani senin ve sahabenin inancı gibi inanırlarsa hidayete erdiler. Ve intevelle bundan ayrılırlarsa feynne muafi şıkak. Onlar haktan uzak bir ayrılık içerisindedirler. Fesekfi keumullah. Onların şerine karşı yakında Allah sana kafi gelecek. Bize de kafi gelecek. Biz hakaret etmiyoruz. Kimsenin kılığına, şahsına, ağzına, gözüne hakaret etmiyoruz. İşine, gücüne müdahale etmiyoruz. Ne kazandı, ne harcadı, ne yedi, ne yedi, işte bir şey karışmıyoruz. Biz kaba kuvvetten yana değiliz. Sövüp saymaktan, vurup kırmaktan yana değiliz. Bunlar asla bizim tasvip etmediğimiz ehl Sünnet'e muhalif şeylerdir. Ama biz ilim sahasında, ilmi konularda reddiye yapmak zorundayız. Bundan dolayı burada sadece reddiyelerimizi ulaştırın. Bu konuşmayı da özel bölümleyelim. Reddiyelerimizi ulaştırın. Bidat sahipleri çoğalmıştır. Üniversitelerde bunlar maalesef hoca konumundadır. Bazı imamlardan, müftülerden de bunların taraftarları vardır. Zaten kabir azabını inkardan vesaire. Bunlar hep bidat ehli. Çünkü mütevatir konu. Mehdi gelmeyecek dese bidat ehli. Ehl-i sünnetten çıktı. İsa-ı inmeyecek dese ehl-i sünnetten çıktı. Bazılara göre dinden de çıkıyor ama biz e, tekfirci değiliz. Ama mütevatir korular bunlar. Mütevatir. Lafsan değilse de manen mütevatir. O kadar senedi, o kadar sahabeden gelmiş ki mütevatir. Namaz beş vakit gibi yani. Dolayısıyla bunları inkar eden, ehl sünnetten çıkması kaçınılmaz. Mümkün değil. Ben sünniyim dese boş. Olamaz yani. Bu kadar hadis inkar eden. Dolayısıyla, e, Kur'an'da da ayetler var. Allah'ın yazdığına değer. Birçok deliller var. Kulleynusuybena illa Soma da facia oldu. Tamam. Habibim şöyle ki bizim başımıza Allah'ın yazdığından başkası asla gelmez. E demek ki bu kader miydi? Kaderle mi oldu? Ama orada ihmali olanın suçu var mı? Tabi suçu var. O ayrı bir şey. İhmali olandan suçu kaldırmaz. Ama adamın eceli yazılmış mıydı? Yazılmıştı. E işte o ayrı. O ayrı. Sorumlu olmak ayrı. Burada kader miydi? Kader ayrı. Sen nasıl efendim? Bora böyle kader mi olur?" Di diyebilir misin ya? Bunlar bir daha delidir. Bakın evliya Allah'tan birisi çok da büyük Hansa Abdullah bin Mübarek olabilir. Bek tabiinden mana aleminde görüldü. Tediler efendi Hazretleri ne muamele edildi sana? dedi. Yani yeni de vefat etmişti. Ben şu ana kadar sıkıntıdayım. Mevla daha bana bir e, iltifat etmedi. Tediler Aman yani sen bu kadar büyük zatsın, sana iltifat etmeyecek kime eder Mevla? Çünkü bana şöyle buyurdu اِنَّكَ نَزَارْتَ بِالْلُطْفِي لَا يَوْمَنْ ilaveci وَجِمُبْتَدِعِينَ Ehli sünnet dışı bir inanca sahip olanın suratına bir gün şöyle hoşlukla baktın. Onun için biz sana iltifat etmiyoruz. Yani bakalım ne zaman düzelecek benim durumum diye. O da evliyanın reisi zamanında yani. Kolay bir şey değil, ucuz bir şey değil. Allah Resulü'nün hakkını ben bağışlayamam. Ehl-i sünnetin hakkını ben bağışlayamam. Ben bana yapılan hakareti bağışlayabilirim. İtikadi hataları ben bağışlayamam. Mazur görelim. Ben göremem. Benim yetkim yok. Onun için mutlaka bakın her tarafta rahatsızlık var. Bu şianın akınları devam ediyor. Sahabe düşmanlığı aşlama meselesi. Ehl-i sünnet dışı itikatların yayılma meselesi. Yani e, ders kitabında 11. sınıflara okutulan Ders tabında caferiliği Mezhep yasaymış hak mezhep Çoluk çocuğumuza bu okutuluyor 5 tane hak mezhep E niye caferilik de var 13'ün yazdım E o zaman 72'yi de yaz Muhtezile'yi de yaz Cebriye'yi yaz, Kadere'yi yaz, Müşebbiye'yi yaz Mürciye'yi yaz Yaz oğlu yaz 72 tane sapık fırka var Yani dünyada olan mezhepleri yazacaksan 5 değil Hak mezhepleri yazacaksan o da 5 değil Hak mezhep dört, itikatta iki, bunlar ehl-i sünnet, maturid-i eş'ari, fıkıhta dört, zaten ki fıkıhtaki mezheplerin dördü de ehl-i sünnet altında birleşiyor. Üç mezhep, Şafihanbel-i Maliki eş'ari'dir itikatta, Hanefi mezhebi maturid itikatta, bunların hepsi de bir yerde toplanır, ehl-i sünnet ve cemaat adı altında, öyle mi? Caferilik sen nasıl dersin? Caferilik hak mezepdir. Çoluk çocuğa bu nasıl okutursun ya? Caferilik hak mezep olabilir mi Allah muhafaza? Ebu bekli sevmeyen, Ömer'i sevmeyen, efendim onlara beddua eden, buğz eden insanların Ebu Cafer'i sadıkla ne alakalar var? Bursa sohbetinin baş kısmını dinleyin. Bursa sohbetine beyan ettim. Şimdi burada tekrar edecek vakit bulamam. Ama Caferi'nin hak olmadığına dair birçok şeyler anlattım. Dolayısıyla sıkıntı var. Herkes inancına, imanına sahip olsun. Çoluk çocuğunun ne öğrendiğine sahip olsun. Kimin dersine gittiğine sahip olsun. Ya. Allah muhafaza çarşaflardan, efendim şunlardan bunlardan. Şimdi bizim kız medreselerine de bazı Şiilerin çarşaf yiyerek girdiklerini duyuyorum. E talebe gibi giriyor, öyle öyle kaç kişiyi bozarsan. E bunlar militan. Medrese sahipleri buna sahip olsun Herkes talebeler içerisinde ne konuşuluyor, ne ediyor bunlara? Efendim sahip olsun, adam oraya gönderiyor çoluğun çocuğunu, eli sünnet olsun diye. Gider orada bir tanesi sapık, onları aşlar. Üç beş kişiyi kandırsa ne olacak? Yazık günah. Bunlara dikkat edelim. Herkes işte evine, ocağına sahip olsun, çevresine sahip olsun. Bizim bu sohbetlerimizi tebliğ edin inşallah. Yoksa af olamazsınız. Yoksa efendim çoluk çocuğunuzun itikadı sağlam kalmayacak. Çünkü Şia'nın ve Haberi'nin burada çok büyük yatırımları var. Ve eli i Sünneti bozmak istiyorlar. Allah Teala fırsat vermeyecek. İnşallah rahman. Evet, e, e, Abdullah bin Mesud e, radıyallahu teala ne buyurur? İttabiu ve la fakat fekatkufidum. Size Kur'an geldi, hadis geldi, sünnet geldi. İttiba edin. Bunlara uyun. Uydurmayın. Yenilik çıkartmayın. Size yeterli ilim geldi Allah'tan, peygamberden. Siz daha ne uyduruyorsunuz? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şey kaderledir. Tembellik bile, uyanıklık bile, beceriklilik bile, beceriksizlik bile, her şey kaderledir. Her şey yazılmış, Bukhari, Müslim, mütevatır hadisler, sen diyorsun ki böyle bir yazı yok. Ha sen burada, Allah bunu yazdı diye bunu yapmaya mecbur mu yapıyor seni Allah'ın bunu yazması? Mecbur yapmıyor. Yani nasıl bir şey? Senin ne olacağını biliyor, o bilgiye dayanıyor. Allah'ın yazısı ne demek? Bildiğini yazıya dökmek demek. E bildiğine göre e senin iradenle kudretinle ne yaptığını önceden bilmesine bağlı. O zaman ne oldu? Mesul olan kim oldu? Biz olduk. Bu akşam biz buraya irademizle mi geldik? Gücümüzle mi geldik? İrade kudret kim yarattı da geldik? Allah yarattı. İrade kudreti kesbeden sebep olan kim oldu? Biz olduk. Allah Teala bunu ezelde bildi mi? Bildi. Peki bunu ezelde yazdı mı? yazdı şimdi meyanede, karanede adam var mı bunlar da irade kudretiyle mi gittiler e gittiler yok adamı zorla silah dayadı götürdüler zaten ona günah yazmıyor ki o adam zorla mükreh mükreh gavur oldum dese bile gavur oluyor mu olmuyor <gülüyor> ayrı bir şey zaten e iradenle kudretinle senin oralara gideceğini bildi mi şimdi bu değişir mi niye değişmez Değişse Allah o zaman önceden yanlış bilmiş olur. Allah yanlış bilir mi? Allah'ın ilminde yanlışlık olmayacağına göre bu ilmi yazıya geçirmesi sen şimdi Allah bana bunu niye yazmış? Sen şunu demek istiyorsun. Allah böyle niye bilmiş ya? Allah niye bilmiş? Sen yapacağın için bilmiş. Sen kendine desene ki ben niye irademi bu fisliğe kullanmışım ya? Onu desene ki Allah öyle bildi. Allah senin iradenin nereye kullanacağını bildi. Sen diyorsun niye yazmış? Yani demiş oluyorsun ki niye bilmiş? Ya niye bilmesin? O Allah'tır bilir. O zaman bizden farkı kalmaz. İlmi yanılmaz. Yanılsa bizim ilmimizden farkı kalmaz. Önceden bilir. Önceden bilmese olduktan sonra nenem de bilir. Bizden farkı kalmaz. E sen ne cahil atamsın ya? Yazı seni zorlayan bir şey değil. Yazı senin ne yapacaklarının efendim bilmesi, o bilginin kayda geçmesidir. Yazılan bozulmaz. E tabi bozulmaz niye Allah'ın bildiği değişmez çünkü neden e yanlış bilmez ki değişsin biz yanlış bildiğimiz ikide bir bilgimiz değişiyor mu tabii ne mübarek adam dediğimiz adama sonradan diyoruz ulan ne zındık çıktı diyoruz ya niye ilmimiz değişti adam hakkında neden kazığı yedik de ondan adamı adam zannetti hıyar çıktı hıyar çıksa iyiydi bozuk yani zehirli çıktı yani yılan çıktı yılan hıyardan ne zarar var yılan çıktı yani e şimdi bu ilmin niye değişiyor senin 5-10 sene demir? Sevdiğine niye sövüyorsun? Sövdüğünü niye seviyorsun? E ilmin değişiyor. E Allah'ın ilmi değişir mi? Değişmez. Niye değişmez? E yanlış bilmez. Anladın. Bak kısaca kaderi anladınız mı şimdi? Bu adam kader yok deyince ne demiş oluyor? Allah bilmiyor demiş oluyor. E tabi. Aziz Bayındır ne dedi? Kiminle evleneceğini Allah ne bilsin evladım dedi çocuğa. Amin. Allah ıslah etsin, hidayet etsin. Biz duacıyız, bedduacı değiliz. Ama ıslahı kaderde olmayan, hidayete gelecekleri mukadder değil ise Allah'ın ilminde biz bilmeyiz. O zaman Allah bu ümmeti şerlerinden muhafaza etsin. Amin. Allah şerlerine karşı bize kifayet etsin. Amin. Çoluk çocuğumuzun itikadına karşı kifayet etsin. Amin. Vallahi biz dayanamıyoruz, duramıyoruz, biz üzülüyoruz, biz insanların sapıttığını görüyoruz. Nasıl olacak bu iş? Bakın şimdi hadis-i şerifler okuyayım size. Bu hususta. Evet. Ah, İmam Ahmet, biraz sonra hadis-i şeriflere geliyor. Ahmed İbni Hanbel Rahimullah. Ne buyuruyor? Men sellem ala sahibi bid'atil fakat ehabbehu İtikadında bu şekil bid'at olan birine selam veren onu sevdiğin, sevmiş olur. Selam veren onu sevmiş olur. Anam olsun babam olsun. Gözümün nuru olsun. Çocuğum olsun. Kim olursa olsun. Ehli sünnet itikadından kıl kadar ayrıldıysa selam veremezsin diyor. Selam verirsen sevmiş olur. Efendim çünkü Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efsü selam beyniküm tehabbu. Selamı yayarsanız birbirinizi seversiniz. Selam sevgiye vesiledir diyor. Dolayısıyla selam verilmek sevmeye vesile olur. Sevmeye vesile olduğu zaman da İnsanın helakine vesile olur. Seversen bidat sahibini bak yüzüme bakmıyor Mevla diyor. Bir kere yumuşak suratla efendim sanki ona sen de itikadın doğru olabilir gibi bir paye vererekten suratına hoş baktın. Nasıl bakarsın Mevla buyurdu bana diyor. Ha şimdi o diyorsun ki zuhurattır vesaire ama bütün tefsirlere geçmiş bir şey benim dediğim gibi felanca gördü demiyorum. Tefsirlere geçmiş bir şey. Ama burada açık deliller söyleyeyim sana. Velâ <gülüyor> tüccâlisûm. abdülkadir Geylani Geylâni. Ehl-i Sünnet imamlarımızdan. Onun bir eseri, Fadıl Ceylan Hazretleri onun torunu, Usulü Din, dinin esasları. Çok önemli bir eser. Yeni bastı bunu. Bunları mübarek dünyayı geziyor. O torunu, Ali Osman Çite Efendi, o Ömer Çite'nin kardeşlerimizin dayıları oluyor. Allah ona da hayırlı uzun ömür, sıhhat afiyet verse. Ee, o video attık ya sünnet merasiminde bir konuşma yapmışım. Evet. Çocukların sünnetinde. 15-20 dakika oldu. Çok ilmi bir konuşmaydı. O konuşmada yanımda oturuyor yeşil sarıklı bir zat. Ee, mübarek alim, allame. Ondan sonra dedesi Abdülkadir Geylani bütün kitaplarını dünyaya da geziyor, buluyor, basıyor. Arapçalara çok hizmet etti. Allah Teala hizmetlerini makbul etsin. Daha diğer kitapları da meydana çıkartmasını nasip etsin. Bu dinin temel meseleleri Usul, akaid yani inançtaki temeller Bak buyuruyor İtikadında bid'at olan Biliyorsunuz Abdülkadir Geylani Hazretleri hangi mezhepten? Fıkıhta? He? Hanbeli yani. Yanlış biliyorsunuz Hanbelidir neden? Çünkü Ahmet İbni Hanbel mezhebi bitmek üzereydi Unutulmaya yüztü Nasıl ki yüzlerce mezhep vardı bize ulaşmadı diyoruz ya dördü ulaştı Hanbeli mezhebi de bitiyordu Tabi ee, tabii Allah Teala ona çok kıymetli bir mezhep verdi. Çünkü o hamamda e, efendim peştemalle e, e, peştemal bulamadı. Peştemalle e, millette biraz açık saçık yıkanıyordu. O da mübarek even sünnete ittiba olsun diye elbisesiyle yani açmayayım diye avretine dizini biraz bile göstermeyeyim diye Elbiselerle yıkandı. Sonra da Biraz üşüttü, hasta oldu dışarıda. O, başka da elbisesi yoktu falan filan. Sonra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i mana aleminde gördü. Ey Ahmet sen bizim sünnetimize ittiba ettin. Ee, peştemalle yıkansın, hamama peştemalsiz girmesin. Hadis-i şerifiyle amel ettiğin için sana bir mezhep verdik, seni ve muktedabih bir imam tayin ettik. Kıyamete kadar yolun devam edecek ey Ahmet. Ahmet ne bu? Büyük imam, çok büyük imam. muhaddis O da İmam Şafii'den tahsil etmiştir. İmam Şafii, İmam Muhammed'den. Tabii. İmam Muhammed de bu Hanife'den. Dolayısıyla iç içine girmiştir. Birbirinden ayıramayacak haldedir. Ahmet İlhanbel Hazretleri Abdülkadir Geylani'nin rüyasına girdi. Dedi ki sen benim mezebime geç benim yay Benim mezebim bitecek yoksa diye. Abdülkadir Gelen manevi işaretle Hanbeli oldu. Niye ki Hanbeli mezhebi de tükenmesin diye. Onun için fıkıhtan eserleri de var. Mubarin. Zaten El-Gunye'de de fıkhi meselelere de temas eder. El-Gunye iki cidlik en meşhur eserlerinden mektubatta da El-Gunye'den alıntılar İmam-ı Hazretleri yapar. Şimdi bu itikadi meselelerde e, Abdülkadir Geylân Hazretleri mesela akait meselesi bu. Ne diyor? وَلَا تُجَعَلِسُونَ Bid'at ehli olanla ne yapmayın? Oturup kalkmayın. Bunların dersini dinlersen onlarla oturmuş oluyor musun? He? En büyük oturup kalkma nedir? Televizyondan onların? Programı seyretmek veya açık oturumda onları izlemek. Oturup kalkma mıdır? Ya ben yanına gitmiyorum, şey yapmıyorum, ne diyormuş bir bakıyorum. Orada zokayı yutuyorsun işte. Senin onun dediğindeki yanlışı anlayacak kadar ilmin var mı? He? Senin gibileri ne yapar biliyor musun? İpsiz cehenneme götürür. Sen zaten peşine ipsiz gidersin. Dedi şeytan bana bir şey yapamaz. Şeytan da geldi, sen miydin dedin bana bir şey yapamaz? Eee? Dedi gel şuraya peşin beni bak ben sana ne yapayım adam atıp atıp gidiyor bana bir şey yapamazsın diye o dedi ki daha ne yapacağım sana ya herkes iplen tutup çekiyoruz sen ipsiz geliyorsun dedi sizin işiniz öyle size size bir şey yapamaz nasıl yapamaz bir sohbetindeki soktuğu laflar itikat bozuklukları bir konuşmasındaki itikat bozukluklarını seçemezsiniz ben biraz bu işlerde ihtisas sahibim. Cımbız gibi çekelim. Yani dinlemek dinlemiyorum ama dikkat edin. Ehli sünnete muhalif şeyleri yutarsınız yani. Allah muhafaza. Bir de zannedersiniz ki ne doğru konuşuyor. Çünkü konuşmayı öyle bir yaldızlarlar ki bidat ehli. Çünkü hiçbir zaman zehri zehir diye sunmazlar. Efendim balda onun suç ortak olur. Zehri balla karıştırırlar. O zaman sen tatlı zannedersin. Albıgüze ilgilendir, onlarla oturmayın. Velat <gülüyor> ahduğum hastalanırlarsa ziyaretlerine gitmeyin. Bu eli sünnetim genel itikat prensibidir. Hadis şerif ve bu davut demiş okudum. Velat dönüyüm <gülüyor> filayat bayramlarda ziyaretlerine bayram tebriği yapmayın. Yani biz bir kere ayıbda geçen bir tanesine rastlaştım, biraz ona yumuşak davrandım böyle bir. Bir nasılsın ettim hala onun ağırlığı üstümde Allah nasıl beni affedecek diye düşünüyorum. Bu deminkilerden değil de İsmini şimdi vermeyeyim bir yerde rastlaştık o da bana çok şey yaptı falan Yahu ben ona çok reddiye yaptığım adam ben nasıl yüzüne güldüm ya Vah bana vah bana vah Hayatımda bir kere olmuştur abi Şimdi onu düşünüyorum nasıl temizleyeceğim ya Ya Ha tabi reddiyemi yaparım ayrı bir de ama yapmamam lazım benim de huyum çok yumuşak aşağı indiğim zaman. Bakma burada bas bas bağırdığıma. <gülüyor> huyum yumuşak yani böyle bir şey yapamıyorum. Onun için görüşmemek lazım. Anladın? Bir de alttan alıyorlar böyle bir şey. Bizim hocalarımızdan biri öyle dedi. Sizin de meşhur dinlediğiniz hocalardan. Ehl-i Sünnet bizim kapının hocası yani. Bir şey demiyorum. Benim de arkadaşım. Ya dedi sen İslamoğlu ile bir görüşsen öyle kibar, bir efendim, öyle ahlaklı ki mest olursun. Aman Allah muhafaza, aman hiç görüşmeyeyim o zaman dedim. <gülüyor> ya nasıl ahlaklı olacak? Sahabeye kaba diyen, bedevi diyen, Hudeybiye'deki 1500 cennetle müjdelenmiş, asla acayetime girmeyeceği Müslüm hadisinde vaat edilen Kur'an'da Allah razı olduğunu beyan etti. 1500 sahabeye kabaydılar, katıydılar, efendim, kötüydüler. Efendim sallallahu aleyhi onlardan razı değildi. Kızgında onlara diyen adam nasıl kibar olabilecek ya? Sahabe akar edecek, peygamber akar edecek ki olabiliyor demek. Bizim hoca efendi de demek ona mest olmuş. Şimdi tabi anlamıştır belki epey zaman geçti bu dediğimden. Ve la tusalli Öldükleri zaman cenazelerini kılmayın. Muaviye'yi sevmem dese, sahabeden bazılarını sevmem dese, eli sünnetten çıkar mı? Bal gibi çıkar. Çünkü biz sünnetin temel itikadı sahabenin cümlesi hakkında radıyallahu anh diyeceğiz. Bitti. Kur'an-ı Kerim ve küllem vaidallahu husna. Allah hepsine cenneti vaadetti. etti. Bitti. Sen burada ne diyemezsin? Ben bunu sevmiyorum diyemezsin. Ölürlerse cenaze namazlarını kılmayın. Ve la yuterahhamu aleyhm İsimleri geçtiği zaman Allah rahmet etsin demeyin. Rahmetullah aleyh demeyin diyemezsiniz izin yok ehli sünnetten çıkana rahmet duasına izin yok kardeşim bel tübainu metuadin fillahi azze ve cel ayrı duracaksın uzak duracaksın dinlemeyeceksin ve düşmanlık edeceksin ama bu düşmanlığı şahsın için nefsin için yapmayacaksın Allah için sevmiyorum diyeceksin sen kaderi inkar ettin, sahabeye hakaret ettin. Resulullah'ın şanını düşürmeye çalışıyorsun. Allah için seni sevmiyorum diyeceksin. Sevmeyeceksin. Sevemezsin. Allah'ım ya Rabbim, bir tane bidat elimize sevdirme ya. Varsa içimizde öyle bir şey sök çıkarat ya Bir tane eli sünnete düşmanlık verme bize ya. Şahsımıza neler ederseysin, itikadı eli sünnete kin nefreti kaldır kalbimizden ya. Amin. Amin. Evet. Mu'tekiden mu'teziben dâlikel-sevâbel cezîle ve ecr el Hem de onlara Allah için buğz edip düşmanlık etmende büyük sevaplar ve mükafatları Allah rızası için niyet edeceksin ve bekleyeceksin. Onu da sevap niyetiyle yapacaksın. Çünkü bu ne demek ya? Şimdi bir iki i Şerif var. Bunlar niye söylüyorum? Yetkilileri uyarıyorum. Etkilileri uyarıyorum. Ben onları seviyorum. Biz başımızdakilerin hayırlı olması için, istikamet sahibi olmaları için, vatana millete faydalı olmaları için duacıyız. Bu duadan dolayı. Ama evvelce uyardım, uyardım, uyardım. Uyarılar dikkate alınmadı. Ne oldu? He? Lazın dediği gibi. Dedim dedim yazmış ya mezar taşına. Öleceğim dedim. öyle inanmadı. Hani şimdi ne oldu diyor yazmış oraya mezar taşına. Ha ben de öyle diyorum. Ehli sünnet dışı fırkalarla işbirliği yaparsanız helak olacaksınız dedik. Bak durum görülüyor. Şimdi uyarıyorum. Şia Osmanlı ecdadımıza yaptıkları ortada. Bütün dünya alemindeki Müslümanlara yaptıkları ortada. Amerika'nın, İsrail'in Büyük Ortadoğu projesinde tek kullandıkları malzeme Şia. Ve bütün İslam devletlerini perişan eden Şia, her yerde çıban başı şiha, hiçbir gavurla harp etmemiş tarihinde işi gücü eli sünnetle savaşmış insanlar. Bunlarda fayda yok. itikatlarda hayır yok. İtikadlarının bozukluğu hakkında kaynak eserlerinden bazı eserler hazırlayacağız inşallah. Ki kaynağı vereceğiz bakın itikatları neymiş bu Bekir hakkında ne Kur'an'ın eksik olduğu hakkında ne Şimdikiler takıya yapar olur mu öyle şey diyor E senin ana kaynağında bu yazıyor Sen nasıl başkasına inanacaksın Senin ana kaynağın bu İtikadının metni bu Sen bana yalan konuşuyorsun Dolayısıyla dikkat edeceğiz Bunları hazırlamamız gerekiyor Pis fetvalarına, necis fetvalarına, murdar amellerine Bunlar kitaplarda kaynaklı Vakit bulup şey edemedik Bizde vaktimiz yok her işte bana kalıyor. Bir Müslüman bunu niye yapmıyor kardeşim ya? Bir Müslüman bunu niye yapmıyor ya? Bu kadar hoca var ya bu memlekette be. Yapsınlar biz de destek verelim, ilan ederiz. Ya e ama her şey ben nasıl işledim, nereye yetişelim? Ama bunu mecburuz artık. Çünkü Türkiye'de bu alenen 5. mezhep diye kitaplara geçtiğine göre artık, e bu artık bunun e, demek ki müşterileri çoğalacak. Allah muhafaza buyursun. Sahabe'ye sövenlerle Allah muhafaza oturacağız. Konuşacağız, görüşürüz. Bu nasıl iş? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men ila sahibi <Sessizlik> bid'atin bunu İbn-i Neccar Tarif-u Bağdat, Hatip zeyli var. İbnün i Neccar, büyük muhaddis. O kitapta geçiyor. 5. cildin 101. sayfasında. Her kim dinde yenilik çıkaran bid'at sahibi birine buğdan lehu fillâhi azze ve celle Dikkat et. Allah yolunda Allah rızası için buğuz ve kızgınlıkla bakarsa yani yüzüne nasıl bakacak? Hiç memnun değilim senden. Nazarıyla bakacak. Ama niçin memnun değilim? İstersen elimi öp, istersen cebime para koy. Ben seni sevemem. Niye? Allah için sevemem. İtikadım bozuk. Ehli sünnet dışına çıkmışsın. Meleallahu kalbehu imanen ve emnen. Allah o kişinin kalbine güvence, azaptan kurtuluşla ve imanla doldurur. Allah bize o bakışları nasip etsin. Amin. Ama sen yine de ben öyle bir bakış atayım diye yanına kadar gitme. Çünkü seni ne yapabilir? Avlayabilir. Tavlayabilir falan. Sen ne, ne şeytanı gör, ne huzü çek. Ama görürsen de bakış at yani. Ve men intaha sa'ibe kim bir bidat sahibini engellerse yanlışsın. Doğruya gel derse, vaz ederse, tebliğ yaparsa, rafaallahu bin cennetmeye te derece. Allah onu cennette 100 derece yükseltecek. Allah için çevrenizdeki bidatçılarla uğraşın. Tebliğ yap. Ve men laqiya bil ve bima yusrihi her kim bir bidat itikadı olana müjdeyle, güler yüzle rastlaş, rastlarsa, kavuşursa, karşılaşırsa onu sevindirecek ona bir efendim hareket yaparsa işte takad istahkar menzurullah azze ve celle ala sallallahu teala aleyhi Allah Allahu azze ve celle'nin Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'ı küçümsemiş olur. Eyvah! Yandık. Niye? Allah Kur'an indirdi, hadis indirdi, vahiy indirdi. Sen bu adam bunu inkar ediyor. Bunu inkar eden adama güler yüzle baktınsa Allah'ın değer verdiğini hakir tuttun demektir. Bu çok büyük bir tehlikedir. Sakın ben ehli kıble o da namaza dönüyor. Ehli kıbleyle otururum. Kim olursa olsun konuşurum. Cahur değil ya. Sakın böyle şeyleri bırakın ha. Bak. Bidat sahibinin tehlikesi bazı müşlikten beter olur. Çünkü bu milleti papazlar dinden çıkaramaz ama bozuk hocalar eli sünnetten çıkarır. Burada bozuk hocaların zararı bize fazla olma tehlikesi var. Yoksa papazların hahamların mı? Ben bir bu zamana kadar bir tane hamun babazın gavur ettiğim Müslüman görmedim. Ama ehl-i sünnetten çıkan bizim İsmaila'da yetişmiş en iyi talebelerden, ikmanlardan şimdi Ümraniye'de vahabilerin reisi olmuş. Ya tabi. Bundan dolayı tehlike içimize girmeye başladı. Allah kalplerimizi kaydırmaz. Amin. Evet. İbn radıyallahu olanından. Rivat edilen hadis-i şerifte Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ebeallahu azze ve celle en yakbele sahibi bid'atin hatta yedea bid'atehü dinde yeni bir inanç sünnet ve cemaatte olmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe zamanında olmayan bir inancı sahip olan kişi o inancı bırakmadıkça Allah hiçbir amelini kabul etmeyeceğini kesinleştirdi ne namaz kılsa kabul Haç'a gitse, Filistin'e yardım Gazze'ye, gitsin yardımlar Müslümanlara. Ama kabul oluyor mu? Herkes itikadını ehli de uydurmak zorunda, yoksa boşuna kürek sallıyor. İşte hadis şerif, İbn-i Macer ediyor. Ya? Evet. Fudayl bin Uyaz, radıyallahu anh, çok büyük tabiinden, ululardan, velilerden, Anlıyor musun? İmam, kudve, Mekke'nin şeyhi, muhaddis, İmam Neseyi onun için güvenilir, me'mun bir zat demiş. İbni Mübarek yeryüzünde Fudayl'den daha üstün bir zat kalmadı demiş. Efendim tamam mı? Harun Reşit bile ulema içinde İmam Malik'ten daha heybettisini, Fudayl bin İyaz'dan da daha haramlardan sakınan takva sahibini görmedim demiş. Fudayl bin İyaz, Cennetül Ma'la'da Mekke'de Hatice annemizin civarlarında yatıyor. Yeri tam belli değil ama biz onu hep orada okuruz. Çok büyük bir zat. Buyurmuş ki: "Men ahabbe sahibi bid'atin ahbat Allah Dinde ehli sünnet dışı bid'at inanca sahip olanı sevenin Allah bütün amellerini mahveder. Bütün sevapların gitti. E ben o itikatta değilim, sevdiğin için. Sevdiğin için. Ve harace nuru'l-İslam'ın kalbi. Allah İslam nurunu kalbinden ihraç eder. Kalbinde İslam nuru kalmaz. Zaten ondan sonra suratları da zifri karanlığa dönüyor. <gülüyor> Dikkat! Buradan müjde var bize, ümidimiz var. Allah Teala bid'at sahibi bir adama, bir Müslümanın kalbinde buğuz olduğunu, kızgınlık olduğunu bilirse ibadeti çok az bile olsa Allah'ın onu affedeceğini umuyorum neden çünkü Allah için kızmak amellerin en üstündür yolda bir ehli sünnet dışı itikada sahip adam görürsen yolunu değiştir başka yola geç diyor Allah Allah, Allah. böyle bir mesele bu ya ben boşuna mı bağırıp duruyorum burada ne derdin var ya bana ne İslamoğlu'ndan tanımam etmem ya. Rakibim değil, bir şeyim değil. Yani onun ona inanılmaması, onun dinlenmemesi benim şeyimi artıracak değil. Sevabımı artırabilir ancak. Başka dünyalık bir beklentim yok benim ya. Mübarek insanlar siz beni az çok tanıdınız da. Ben ne yapayım adam Bana ne adamdan? Yine buyurdu Süfyan bin Uye'yi neden işittim? Süfya müçtehit İmam-ı Azam gibi müçtehit. Büyük müşte değil. Mezhebi bize kadar ulaşmamış yoksa büyük müşte değil. Ne buyuruyor? مَنْ cenazede جَنَازَةَ مُبْتَدِعِنْ لَمْ يَزَلْ ف۪ي سَخَضُ sünnet dışı itikadı olan Namazla abdesti de olsa ha bunlar namaz kılıyor ki ya Değil mi? takkesiz makyetsiz hutbe okuyormuş, imamlığa geçiyormuş bir şeyler Neyse Her gün bid'at ehlinden birinin cenazesinin peşine giderse o cenazeden dönünceye kadar Allah'ın gazabından çıkamaz. Cenazeye bile gitmeniz. E hadis-i şerif ve bu Davud da sana söylüyorum demin ya gitmeyin diyor hadis. E bu Davud söylüyor zaten. Bunlar da tabi hadislerin izah kaleminden olabilir yani. Kaynak Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Resulullah sallallahu ve sellem. Hadis-i şerif e kaynağı Ahmed bin Hanbel Müsned'de, Nesai Süneni Kübra'da, Ebu Davud Sünen'inde, Beyhaki Süneni Kübra'da. Hepsinin numaraları, ciltleri var. Melehdeze Kim dinde bir yenilik çıkarırsa, yani itikat. Dinde bir yeni itikat mesela, Resulullah sallallahu kabir azabından sığındı mı? 5 vakit. sayı Adam ne diyor şimdi? Yok Samsun müftüsüymüş. Yok o Samsung ilahiyette de bir tane var, okumuş falan. Ne diyor? Kabir azabı? Yok. Peki, kabirlere okumak var mı? Yani Fatiha şu mesela. Yok. Telkin var mı? Yok. Babası da iyi hocaydı. Allah rahmet eylesin. Babası öldü, gitti babasının cenazesine Başta hafızlar okuma. Ha bu da. Yahu diyor, gittim diyor babamın mezarına diyor. Şimdi diyor, okumak yok. Şu yok, bu yok. Fetvamız o ya. Baktım diyor, babamdan bir irtibat kuracak durumum kalmadı. E gitme zaten, bir şey kalmadı ki zaten. Öldü o daha, ne gidiyorsun? Gittim diyor falan. Sonra anladım ki demiş, efendim bir şeyler okumak lazım. Yani irtibat koptu yani diyormuş. E tamam da niye milletin evladına, anasına, babasına okumayın diyorsun? Nasıl bir şeysin sen ya? Bu kadar ayet, hadis var okunacağına dair. Sen ne diyorsun ya? İkra u'alâ mevtehâkûm yâsin, ölülerinize yâsin okuyun diyor hadis herif. Allah Allah. Kendi öküz, öküz kendinin olursa, bayırdan aşağı yuvarlanan, kara kabukluya bakmak lazım dediği gibi Nasrettin Hoca'nın. Ölen senin baban olunca, e ne diyeyim şimdi, e madem bitat at, durdur onları da hafızlar niye okuyor? Ya okusunlar ya işte. işte. Babama bir hediye gitsin. Ya babana hediye gitsin, milletin anasına ne gitsin? Niye mi dedin anasını okumayın diyorsun? Böyle bunlar böyle dengesiz. Hiçbir bid'at ehlinin görüşlerinde istikrar bulamazsınız. Batıl ehlinden hiçbirinin görüşlerinde istikamet göremezsiniz. Tezat üzerine tenakuz çünkü devamlı çatışma. Orada ak dediğine burada kara diyecek ki bunların imamı kimdir? İmamların imamı kimdir? İbni Teymiye'dir. İbni Taymiyen'in kitabının başında doğru dediğini sonunda şirk der. O kadar çelişkili bir adamdır. Çok da alim bir adamdır ama zikzak bir adamdır. Zikzak bir adamdır. Bakarsın rabutaya bile teşvik yapar. Bakarsın Resulullah'ın kabrini ziyarete gidene günahkar der. Böyle bir adamdır. Çözülmüş de bir durumu yok. Kafir demiyoruz. Ama ne diyor İbni Hacer'i e, Heytemil Mekki Hazretleri? şafii'nin büyüklerinden büyük allameci. Ballun sapıtmıştır. Mudillun saptırıcıdır. adallal Allah ona ilim üzere saptırmıştır. İlmiyle birlikte onu Allah saptırmıştır. Söyle yani. Kafir demiyor. İmam Sübki kafir diyor mesela. Fakat biz Zeyneb bin Hacer'in şeyinden gidelim. eşini bizim bir hoca da geçen günler söyledim. O da ne diyor? İmam-ı gibi müştehittir diyor. Yahu nasıl müştehit o da i̇mam gibi? Yapma etme be arkadaşım. Tabaka bakımından zaten onlardan kaç asır sonra gelmiş. Onun durduğu asırda mümkün değil öyle bir duruma gelmesi. İmam-ı Azam'dan direkt okuyan adamların ilmine yetişmesi zaten mümkün değil. Yani e, imkanlar olarak mümkün değil zaten yahu. İşte. Allah istahidesin, idare edin. Şimdi. Kim dinde yeni bir itikat? çıkarırsa veya işte o veya sizde bende biz yeni bir dinde bir şey çıkarttık mı ama veya oraya girme tehlikemiz var. Dinde reform mistik yapan, yeni bir şey çıkaran Resulullah'ın ve sahabenin e, bilmediği, e, kabul etmediği bir fikir, bir inanç. Ya i̇şte kader yok gibi Allah Allah Allah. Alın yazısı yok demek ne biliyor musun sahabe-i kiram var ya, avuzu billahi şeytan deyip kaçarlardı senden dinde böyle bir inat çıkaranı barındıran bakın bunlara yetki veren, bu itikatta olanları görevlere getiren bunları öğretmen yapan vesaire vesaire vesaire bak dikkat edin ben sizi uyarıyorum Allah için konuşuyorum Mustafa İstamoğlu'nun bağlılarının mutlaka fişlemesini yapın takipçiliğini yapın çünkü burada itikat bozukluğu var. Bu çoluk çocuk bunlara teslim edilemez. Görevler bunlara teslim edilemez. Kim dinde reform çıkaran? Adam kader yok dediği açık. Öyle mi? Kim dinde reform çıkaran birini barındırırsa iş vermek barındırmak değil mi? He? Ay işte ilersine bak. Feale ilanetullahivel meleketi Allah'ın laneti, meleklerin laneti, bütün insü cinnin laneti onlar üzerine olsun. Amin. Biz amin demesek de zaten Resulullah demiş amine. Sen amin demesen ne olur? Ve la min sarfen ve la adlen. Bakın! Namaz kılıyorsunuz. Hanımlarınızı tesettüre bürüyorsunuz. Allah hayırlı mübarek yapsın. Ama... Ehli sünnet dışı itikada sahip olan Veya bunları barındıranların allah Teala Yaptıkları farz amelleri de kabul etmeyecek Nafileleri de reddedecek diyor. Beş vakit kılıyorsun Kabul değil Kesin kabul değil Bak garanti söylüyorum sana kabul değil Resulullah sahzen buyuruyor Ahmet-i bütün hadis kaynaklarında var Farzların kabul değil Sen niçin yaşıyorsun Müslüman? Namaz kılıyorsun beş vakit. Yazık değil mi sana? Niye eli sünneti korumuyorsun? Ben ben itikat meselelerinde müsamaha yok. Amelde müsamaha var. Tedariki var, telafisi var, kazası var. Ahirette bile Mevla'nın rahmeti var, merhameti var. Hem bir yanı evliyanın şefaati var. Var var var. Hastalıklarla kefareti var. Değil mi? Kabir azabında bile temizlenip direkt cennete gider, cehenneme girmez diyor. Hani ama itikattaki bozukluklar da bunların hiçbiri İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Kullu'n fil narillahi vahide. 72 fırkanın hepsi cehennemdedir buyurduğu için hadis-i şerif 72 fırkadan birinin cennete ilk girenlerle girmesi mümkün değildir diyor. Mutlaka cehenneme uğrayacaktır ve itikadının pisliği kadar mutlaka yanacaktır. Ama mutlaka İsterse bütün ibadetleri tam olsun Hiçbir de günah olmasın İtikadında bozukluk olduğu için Ve cennete direkt gitmesi Mümkün değildir diyor Çünkü hadiste küllühüm dedi diyor Küllühüm demek hepsi demek Bir tane istisna yok demektir diyor Ama ehli sünnet olursa Ehli sünnetten de cehenneme girenler Günahkarlar olabilir ama Cennete ilk girenler mutlaka kimlerden olacak Hepsi ehli sünnetten olacak Ama ehli sünnetin tümü cennete Direkt gider demedim dikkatinizi çekerim Farklı kuşke, mesele. Ama inşallah, inşallah, inşallah. Ümmet-i mahirette azap yoktur. Dünyada fitneler, iç savaşlar, dış savaşlar, zelzeleler, yerler, seller, fakirlikler, hakirlikler, hastalıklar, belalar, musibetler temizleyecek bizi inşallah. Yani ne bileyim, bu kadar bozuk adam varken herhalde gideriz biz ya cennete ya. Ne bileyim ben de, ben de korkuyorum ama işte arada da bir ümitleniyorum ya. Çok bozuk adam var ya. Adam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe muhabbet, dümdüz ya. Ne korkusuz adamlar, ne cesur adamlar ya. Evet. Eyüp es Yani Hazretleri. Bu da çok büyüklerden. Allah, seyyid ulama ulema, ulemanın efendisi. Çok büyük bir zat, fıkıh alimi, ibadet ehli, efendim. Süfyan-ı Sevri Hazretleri biliyorsunuz meşhur o derdi ki Basra'da dört kişi gibi en büyük zatlar dört kişidir onlar gibisini görmedim Eyüp, Eyüp Sekhtiyani'den başlar efendim bunlar çok büyük veliler bu mübarek zat tabi bunlar bir daha ikinci tabakalar tabi'in dönemi buyurdu ki sen izâ haddetel racülü bir sünne e, izâ hudditer racülü bis sünne e, bir adama hadis okurken sen diyor bir adama hadis okursan Adam da derse ki Ya biz bize bırak şimdi bu işleri. Hadis, madis, Bukhari, Müslim, ibni Mace, bilmem ne. Tabarani, Mabarani. Ne olacak? Kur'an'a bak kardeşim. Kur'an'da var mı? Kur'an'dan bize anlat derse Dört elif çekiliyor biliyorsunuz orası. Değil mi? Bil ki o adam itikat bakımından sapıktır. Bırak şu hadisleri kardeşim Kur'an'dan konuş. Dediği anda sapıktır diyor. Çünkü hadis Kur'an'dan ayrılmaz. Peygamber'e itaat bana itaat diyen Kur'an. Rasul. Hiçbir yerde Allah zaten Kur'an olsaydı Allah Resul'e itaat demezdi ki. Kur'an Allah'ın kitabı etiyor Allah yeter. Niye atıyor Rasul diyor? Hadisler için. Ve ma atâküm Resulü. Resulüm ne verdiyse onu Alın Neyi yasakladıysa onu terk edin. Haşır suresi. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için bu kadar hadis-i şerif kaderi ispat ediyor. Bu kadar hadis-i şerif sahabenin sevilmesini emrediyor. Bu kadar hadis-i şerif Hz. gelecek diyor. Bu kadar hadis-i şerif nisazem inecek diyor. Bu kadar hadis-i şerif kabir azabı var diyor. Var var var. Sen nasıl bunlara yok diyebiliyorsun? O zaman sen nesin? Hem kendini sapıtmışsın, hem milleti saptırıcısın. Allah'ın sana ilim vererek saptırdığı kimselerdensin. Allah senin şerrinden bir ümmeti muhafaza etsin. Amin. Tamam. Şimdi. Bugün bu daha mühimdi, itikad meseleleriydi. Bunları konuştum yani. Yatsıdan sonra yayını aldık. Yavaş yavaş erkene gelecek tabii ki. Şimdi dokuzda, dokuz buçukta başladık yani. Ama inşallah tabii o erkene gelecek. Ama kaça gelirse gelsin. Yatsı namazı burada kaçta kılınacak? Yani yok. Yani diğer ezanlara gibi biz inmeyeceğiz aşağı. Bizim buradaki yatsı namazına yedi buçukta yani ne kadar altı içerek geçeğe de inse yatsı biz burada kaçta duracağız? Yedi buçukta duracağız. Sekizde de sohbet. İnşallah yani ama bu indikçe de inse de fark etmez. Şu anda hep yatsıdan sonra. Şu anda takvime bağlıyız. Anladın? E sekizden aşağı geldi mi de biz yedi buçuktan aşağı gelirse yedi buçukta sabitliyoruz yine. İnşallah rahman. Efendim Şimdi Televizyon Önümüzdeki çarşamba Akşamı gece 12'lerden sonra Falan açılıyor İnşallah Rahman Evet durun bakalım şimdi Uydu bilgileri frekans 124 Ne diyor bu 124.022.5 Ben size işin ciddiyetini anlamak için okuyorum Okumayı da bilmiyorum bu işleri de ee, internete atıldı. Bizim sitelerde frekans bilgileri var. Zaten 4A uydusuna girenler Lale Gül TV orada hazır. Görecekler. Ayarlama lüzum yok. Hazır orada. Çıkacak. Ama yine de sembol oranı işte. Neymiş bu? 30 bin. İşte polarizasyon neymiş? Yatay, dikey, neyse işte. Ama bu yataymış yani. Fetch ne demek? 3 bölü 4 demek. 18 Eylül'de Test yayınları başlayacak. Frekanslar yeni uyduda bu bilgilere göre ayarlanacak. Ayarlarsınız. Uyuda çıkacak. Ancak şimdi hemen siz bizi ne yapmayın? Öbür televizyonlar gibi bir mükemmel kadrolu bir şekilde beklemeyin. Garip kurabaşı yapacağız yani. Ama haberlere lüzum? Yok. Öbür kanallarda haber? Açık oturum lüzum? Yok. Spor lüzum? Yok. He? Yok yani. Bize ne? Ee, bize sohbet yeter. Sohbetlerimizi koyacağız. Fatih Kalender hocanın benim sohbetler olacak tek. Benim sohbetler devamlı bir de görüntülü olmayan kaset sohbetleri, radyodaki sohbetler de olabilir. görüntüde Mekke'yi koyar, Medine'yi koyar değil mi? Allah'ın ayetlerini koyar gökleri, yerleri falan. Ee, bunlar da var. Ondan sonra devamlı sohbet. Bu perşembe haftaya perşembe inşallah deyin. Haftaya perşembe canlı yayın bu sohbet. Televizyondan. Hadi inşallah bakalım. Ha. Ondan sonra internetten izleniyor zaten izleniyor. Bu şimdiki de izleniyor. İnternette sorun yok ama mühim olan dünyaya ulaşmak yani. E bu vesileyle bunu duyurmuş oluyoruz. Allah'ım Rabbim nazardan muhafaza etsin. Amin. Eşrarın şerrinden muhafaza etsin. Allah'ım gözden nazardan ırak etsin. Allah'ım bütün insanların kalbini, gözünü, gönlünü o kanala tevcih etsin. Amin. Hep sohbetleri dinleyip hidayet bulmalarını nasip etsin. İtikattan tahsiye etmelerini nasip et. Amin. Namaza başlamalarını nasip etsin. Tesettüre bürünmelerini nasip Allah'ım şeriat, tarikat, tasavvufa inanmaların nasip etsin. Allah'ım ehli sünneti yaşayıp yaşatmalarını nasip et. Amin. Hep dinleyenleri hidayet etsin Allah. Amin. Dünya akıretlerini mamur etsin. Amin. Amin. Öyle dua edeceğiz, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz. Tamam. Şimdi canlı yayın aracı alınması gerekti. Bundan dolayı bu bize 200 bin lira. Arabası 100-120 lira. İçini cihazları 80 bin lira falan pişman Çünkü öbür türlü her hafta kira. Her hafta kira. Birkaç senede zaten araboyu efendim yerini dolduruyor. Bundan dolayıdır ki bunun acil alınması lazım. Bu önümüzdeki haftaya yetişmeyeceğinden önümüzdeki hafta kira alacaklar. Ama bundan sonrakları kiraya bırakmayalım inşallah. Bunun da üzerine bir size Efendim nerede o şey? Levha nerede? O levha mübarek levha vardı ya. Şimdi onun hakkında Şu kağıdı size yazdım. Bakın şimdi Bu kağıttaki bilgileri okuyorum. Mübarek Cuma gecesinde. Amel etmek isteyen de edebilirim. Efendim Muhammed Hakkı Nazili Hazretleri Nazillili'dir meşhur. Ben de Nazilli'de Kabri Diye gidecektim az daha. Meğer Mekke'de vefat etmiş. Hazinetü'l Esrar isimli meşhur eseri var. Sırlar Hazinesi ne kitapları var onun. Alaeddin Efendi babamız onun kitaplarından not alır deyip. Bu mübarek zat söylüyor. Okuyoruz. İnanan erkek ve kadın Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Salat söylemederken kendisini onun yüce huzurunda mülahaza etmeli. Ne demek? Rabıta üzere olmalı. Tazim ve ihtiram ile Salatü selamı hitap yoluyla zikretmeli. Yani aleyke Öbür Allah'ın masalliler aleyke olmuyor. Bu da farklı bir yol. Biz aleykeyi de yapıyoruz. Bu makamda okuması münasip olan lafızlardan biri. As-salatu ve Aleyke ya seyyidi Ya Resulallah Ya Resulallah Huzbiye'di Gallet hileti Bunu duymasın Vehhabiler. Allah gavrolusunuz. Bir gün böyle okuyorum. Efe'de mescidin kapıları kapalı. Gece üçte açarlardı. Biz de yer kapmak için kapının önünde duruyoruz. Önümdeki biri de vahabiymiş meğer. Ama izdiham böyle. kapıdan hani hızlı gireceğiz içeri diye. Minarenin altında duruyoruz. Babı Cibril'in orada. Huzbiyedi bir döndü. Ne huzbiyedi dedi. Yani elimden tut ya Resul. Nasıl tutacak senin elinden diyor. Ölmüş o diyor. Bitmiş diyor. Ulan ben de Resul'a orada kavga mı edeceğim bilmiyorum. Anlamıyorum yaptım yani, Arapça bilmiyorum, Pakistanlı mıyım, nereliyim falan. <gülüyor> ne yapayım, herifle mi uğraşacağım ya, Resulullah'ın zorunda seninle mi kavga edeceğim şimdi, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ha benim biri ne yaptı, bastonunu gösterdi, bu bastonun bile bu Resulullah'tan daha faydalıdır dedi. Çünkü o ölmüş dedi, bir işe yaramaz dedi, bak benim bastonum ne işlere yarıyor dedi. Ya ya, siz bunları mı dinleyeceksiniz? Ya maazallah diyorsun ama kardeşim, o dinlediğiniz hocaların çoğu onlardan. Ey Allah'ın Rasulü, ey benim efendim, salatü selam senin üzerine olsun. Elimden tutuver, çarem tükendi, bana yetişiver. Yetişir mi? Yetişir. <gülüyor> Vallahi yetişir, yetişti kaç kere yetişin? Ya bunlar ne sabık adam. Sahabe-i kiram yemame vakasında, sahabenin bulunduğu savaşta, çok büyük sıkıntı geldi. Yenilme tehlikesi olduğunda, Va Muhammeda, ey Muhammed, yetiş diye sahabenin efendimize bağırdıkları vefatından sonra efendimizin adına yardım istedikleri efendimizden ibni kesir tefsirinde bile var ki onlar ibni kesiri kabul ediyorlar. E sizi kabul ettiniz tefsirde bile var ya. Sahabenin yaptığı şey nasıl şirk olur ya siz ne biçim adamsınız? Evet, kişi bu suayı huşu üzere, gönül huzurunu temin ederek, mümkünse ağlayarak. Tekrar ederken, hacetini Allah'tan istemeli. Resulullah s.a.v'den Allah katında kendisine aracı olmasını, yaratan Allah. Resulullah s.a.v'den de aracılık, şefaatçi olmasını talep etmelidir. Bu s.a.v'la meşgul olan kişi bir yandan, Ya Resulullah, Allah'ın kapısı sensin. Senden gayrı kapısı yoktur. Ben nefsime zulmettim. Senin sünnetine zulmetmiş biri olarak. Günahlarımdan kaçar halde sana geldim. Tabi Medine'de değilsin ama Cuma gecesindesin. Cuma gecesinde aradan şeyler ne oluyor? Melekler de kalkıyor. Mübarek ben duyarım diyor Cuma geceleri. Evet. Allah Teala Nisa Suresi'ne ne buyuruyor? Estaizu <gülüyor> billah. Onlar günah işleyerek nefislerine zulmettikleri zaman Habibim sana gelseler Allah'tan af isteseler, sen de onların affını benden istesen elbette Allah'ı tevvap ve rahim olarak bulacaklar. E şimdi ben de sana geldim. Rabıta üzere gidilebilir mi? Huzur üzere onun yanına gidilebilir mi? Aleykis Salat selam okuduğumu o duyar mı? Ha o zaman ben bu ad kerimeyi düşünerek sana Allah'tan af istiyorum. Senin de benim için istiğfar etmeni istiyorum elimden tut. Bu tefekkürlerle bu salavat okunacak. Şeyh İbnu Seyfettin el-Cibavi Kudüs'ün ruhu buyurmuştur. Yukarıda zikredilen bu salat selamı Cuma gecesi Bin kere okursa Bu kısa okunuyor. Bir buçuk saatte ve okunuyor. Bilmiyorum bir buçuk. Ben biraz ağır okuyorum. Bir dahaki Cuma'ya kadar da Her gece bunu bin kere Okumaya devam ederse Dikkat. Bu gece başlıyorsun her gece okuyorsun, bir daha cuma gecesine kadar. Ne muradı varsa nail olacak, isteğine kavuşacak. Hacetlerin görülmesine sebep olacak acayip sırlardandır diyor. Çok ince bir sırdır diyor. Ve mutlaka o arada da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada görecek diyor. Evet, bu mübarek zat. Şeyh İsa el-Beravi Kudüs'e suruh şöyle demiştir. Ha bu bir haftalık şey. E ben bir hafta her gece yapamayabilirim. Burada da diyor ki her kim cuma gecesi bu salatü selamı bin kere okursa hacetin muradı ne olursa olsun ama ne isterse istesin acilen yerine getirilecek. Bu böylece o kişi dünya maharet hususundaki arzusuna muradına erişecek. Bu şeksiz şüphesiz denenmiş bir husustur. Kalbin iyice mutmain olsun istiyorsan sen de tecrübe edebilirsin. denede gör diyor. Sırrul Esrar isimli eserde böylece mezkurdur. Sayfasını da verdim kitabın. Şimdi bu bu levhadır. O salat selam buradadır. Ama siz buradan okuyabiliyor musunuz? Hareke yok bir şey yok. He? Bunu size zaten takdim edin. Şimdi bunu da yazdık. Bunun yanında hediyesi. Bu başka kitaplarda yazmış değilim. Bugüne kadar dergide de yazılmamış. Salat selam şu birinci satırı. Bir satırı şurada. Bin kere okuyun. Zaten onu hemen ezberlersiniz. 50 kere de falan. Bu salat selamdır. Cuma gecesi tiryaktır. Bu sırların sırrıdır. Denenmiştir. Ben Ravzayi Murat Mutar'da efendimize sıfır tam o arada kimse yokken kabrişerimin tam yanında önündeyken okumak nasip oluyor bana oraya gittiğim zaman. Çok faydasını görüyorum. İnşallah size de nasip olur. Ama Medine'ye gitmek şartı yoktur. Buradan da cuma gecesi olması şartı var. Çünkü cuma gecesi aracılar kalkıyor. Şimdi inşallah efendim kardeşlerim ee, bu broşürüyle beraber bu şeye bir kampanya yapın. Ya hali gücünüz müsaade olan ne diye edersiniz? 5 tane al. 10 lira tanesi. 5 tane al, 10 tane al. Bunu bu canlı yayın aracına kullanılacak inşallah. Ve bütün yapılan sohbet tebliği nereye gidiyorsa sevabına ortaksın. Dünya neresi dinliyorsa hidayet buluyorsa sevabına ortak olacaksın. Hem böyle bir şey almış olacaksın. 10 liradır. Allah rızası için bakın bu dünyanın yarısına en az ulaşacağı vaat edildi bize inşallah. Bunda sizin de çorbada tuzunuz olsun inşallah. Herkes gücü kadar alsın. Ama ben zengin sen gücün kadar al ya. 20 tane al 30 tane mübarek adam. Durumun var. Şu iş görülsün. Cenaze ortadan kalksın. Ehli sünnet yaşasın ya. Hem de sen de bu salavat ile yaşa. Dünya ahiret muratlarına nail olasın inşallah. Güzel işçilikli, manzaralı bir çerçeve yaparsın. Kağıttakini okursun. Onu da asarsın. Allah Resulü'nün himmeti, şefaati, bereketi üzerinizde olsun. Amin. Amin. Salatu vesselam. Aleyk ya Resulallah. Salatü vesselam. Aleyk ya Habiballah. Salatü vesselam. Aleyk ya Seyyid el-Evveline ahir Dergiden de efendim alıp dağıtabilirsiniz. Ama buna özellikle bu gece yüklenelim. Hepimiz birden bir kampanya yapalım inşallah. Şu borçlar biraz ödensin. Açılıyor artık. Çaresi kalmadı, sıkıntı var. Arkadaşlara yardım edin inşallah. Allah da size yardım etsin. Amin. Subhan rabbil aliyil azim. Elhamdülillahi <gülüyor> rabbil alamin. Salatü vesselam ala seyyidin merselin Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Allahümme inne neselüke'l cennet. Ve na'ûzü bike minen nâr. Allahümme neselüke'r rıdâke vel cennet. Na'ûzü bike min sehakke ve'n nâr. Allahümme inne neselüke'l cennet. Fe maqarrü be ileyha min qabl mu'amel. Na'ûzü bike minen nâr. Fe maqarrü min qabl mu'amel. Allahümme naciluke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed sallallahu aleyhi ve illa Allahumma okay, alim. alim. inna nas'aluka min al-khayri kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lem. kulli ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lem. Allahumma ma min qada'i faj'alna 'akibata wa rashada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa min amrina rashada. Allahumma rabbana atim im lana nuran wa lana innaka ala şey kulli shay'in qadir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana Bağda eide hediye teneble nabla nabla güruhunnik ente el vehab Kalplerimizi kaydırma ya rab yolundan caydırma ya rab şüphelere vesveselere kaptırma ya rab Ehl-i Sünneti bizimle ihya ile ya rab bizi Ehl-i Sünnet itikadından kıl kadar zerre kadar ayırma ya rab sevdiklerimizi de ayırma ya rab çoluk çocuklarımıza kıyamete kadar zürriyetlerimize ayırma ya rab bu sohbet hürmetine cuma gecesi hürmetine okunan hadis-i şerifler hürmetine Allah'ım sen bu cemaati ve sevenlerimizi uzaktan yakından dinleyenlerimizi bu dualara ilhak ile. Ya Rabbi bizi Ehl-i Sünnetin kalı ile, eyle. Allah, muhafaza Allah, eyle, müdafaa eyle. İmam Maturidilerimizin, İmam-ı Hanifelerimizin, Ehl-i Sünnet imamlarımızın himmetin üzerimizde daim eyle. itikatta müştehidimizi Mahamuppaani Hazretlerimizin himmetleriyle, Ehl-i Sünnetin reddiyelerinde bizi muvaffaqa ile, konuşmalarımızı tesirli ve etkili eyle. Allah, bu tebliğlerimizi her yere ulaşması nasip eyle. Dinleyenlerin o batıl insanları bırakmalarının nasip eyle. Hemen kalplerinden onları düşür ya Rabbi. Allah'ın bile bile helak edeceklerin, biz senin işine karışamayız, kaderin sırrıdır. Ama sen, ya Rabbi, cahil olanları ikaz Amin. eyle ya Rabbi. Hidayet Amin. eyle ya Rabbi. İnat etmeyenleri ıslah eyle ya Allah'ın hidayeti mukadder olmayanların şerrinden bizi muhafaza et. Amin. Onların güçlerini, kuvvetlerini iptal eyle. Amin. İmkanlarını iptal eyle. Amin. Bütün ya Rabbi tebliğ yollarını kat ile kes ya Rabbi. İnsanlara fesat ulaştırmalarına mani ol ya Rabbel vel Veya gayr nasirin veya gayr-ı Dinimiz, dünyamız, ahiretimizde bizlere haseneler nasip eyle. Dinimiz, dünyamız, ahiretimiz hususunda şerlerden muhafaza eyle. Her işlerde akıbetlerimizi güzereyle. Dünyanın rüsvaylığından, ahiretin azaplarından muhafaza eyle. Hepimizi duası müstecab, dostlarına ilhaka ile. İki cihanda korku, üzüntü görmeyecek evliyaullah'a ilhaka ile. Amin. Bu hürmetle tavaya Bizden evvel ölenlere rahmet eyle, kabille, nur ile Mustafa Ali, Salih, Kadir, Ömer, Mehmet, Halid, Nureddin, Ercan, Cemal, Kazım, Uğur, Cevap, Mürüvvet, Zekiye, erkek isimleri bunlar. Kürşat, Allah Allah. Efendi kardeşlerimiz vefat etmişler. Rahmetinle muamele ruhları Ruhler için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. La ilahe illallah. Muhammedun resulullah. Fi <fî> kulli lemhatin ve nefesin haddede mâhim sehavu ilmullâh Hediyelerimizi ihsal ile, azapları varsa şu hediyeler hürmetine defu rafeyleyim kabirlerinin nûr ile İsimleri burada okunduğu için, bu cemaatin hatıra okunan şahadetler bereketiyle onları affeyle mağfiret Bizim Ali Haydar'ın da annesi vefat etmiş, yazıldı mı ismi buraya? Ali Haydar'ın Yukarıda araba bize bakıyor yardım Yazdı mı ismini? Yazdı, Havva, Gülsüm, Resmiye, Zerrin, Türkan, Bedriye. Bedriye, Fatma. Hanım kardeşlerimize de. Rahmetinle muameleyle Azapları varsa def eyle. mahveyle mahve eyle. Hasenata tebdil eyle. Ruhleri için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu la ilahe illallah muhammedun resulullah fi kulli lemheti ve nefesin عَدَدَ مَا مُسْعَوْ عِلْمُ Allah, Allah, Allah Hediyelerimizi nurdan tabaklarla, dağlar emsali rahmetler halinde kabirlerine şu mübarek saatte gecede idihal eyle Amin. kabilen nur eyle, bize de böyle okunmak nasip eyle Amin diyenleri نَارِكَ عِمْدَنَا عَزَادَ اَيْلَا Amin bihurmet Taha ve Yasin Allahümme Salli ve Sellim ve, sellim. ve barik, عَلٰى سَيِّدِنَا Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi Ve Alâ Alihi Ve Sahbih Allahümme Salli Alâ Seyyidina Muhammedin El Fatihi Lima ve Vel Khatimi lima sabqa nasrul haqi nasrul haqi bil haqi wal hadi, -hadi. ila siratikal mustaqim ve ala alihi. alihi hakka kadrihi alihi. ve miqdarih al azim bir tanesi dünyalar ahiretler hepsini şıralım allahım ya rab kitlileri açan muhammed mustafa sallallahu Allah geçmişleri sonlandıran Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakka hak ile yardım eden sallallahu aleyhi ve sellem senin sıratı ı müstakimine irşad eden Resulullah Efendimize selam selameyle ya Rabbi haline ashabına ya Rabbi. onun hak ettiği kadar salat ile yüce miktarıyla salat ile amin Allah'ım bizim de kilitli işlerimizi açarım amin mulaç işlerimizi açarım amin olmuş işlerimizi açarım amin külliyemizi iade ile ya Rabbi. Allah'ım ne sorunlarımız varsa elimizden alınan Kur'anlar, mushaflar, kitaplarımız iadeyle yalım. Ayin. Kaybolanlarımızı iadeyle. Müşkillerimizi halü hasane. Sıkıntılarımızı ferahat tebdil Günahlarımızı sehabat tebdil Amin amin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel mursalin ve rabbil alamin. Bunu okudun mu sonunda yarın ahirette mizanda en bol ölçekle Sevap sana tartılacak. Kim meclislerin sonunda bunu okuyarak ayrılırsa yarın ahirete ondan bol ölçekle kimseye sevap tartmayacaklar. Allah Teala ecrimizi azim eylesin. Amin. Zayi ettirecek günahlardan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Evet. Şimdi Sapanca vekilimiz Cevat Hoca kardeşim selamı varmış hepinize. Kıymetli arkadaşlar. Pazar günü Sapanca Bukhara Camii'nde Öğlen namazından sonra hafızlık icazeti yapılacak Sapanca Buhara Camii'nde Hem yeşillik meşillik biraz kebap mebap da yersiniz Gezin öyle siz meraksınız gezme Böyle boşuna gezmeyin işte arada da bir icazete uğrarsınız Hafızlık icazeti varmış Buhara Camii'nde cemaat davetlidir Allah hayırlı mübarek eylesin Amin. Ben gidemiyorum çünkü Burada bir sohbete sözüm var Ama bir salon tuttular ettiler ama Size ilan edemiyorum Çünkü onlar zaten otomatik 3000 kişi biz sade kendimiz geleceğiz dediler sen ilan etme dediler ben de edemiyorum onun için e, ben burada edeyim. orada da kardeşlerimiz icazete gidenler gidebilirler Allah'ım hayırlı mübarek eylesin Amin. 14 secdelerde azalma var cemaate ilan edelim güneş doğmadan 45 dakika önce kimin ne derdi sıkıntısı varsa buraya gelsin buraya bu camiye Kur'an'daki 14 secde yapılsın sonra da sabah namazı cuma sabahı Namazdan en aftali, af olmadan çıkmaz buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çok ağır hastalıklardan gelemiyorum epey zaman, gecede çalışıyorum yolum da uzaklaştı onun için yakında ben de gelirim inşallah ondan sonra efendi kardeşlerim 14 secdelerde kendiniz için ne sıkıntınız varsa Allah kifat edecek cuma sabahlarında burayı terk etmeyin İnşallah yakında biz de geleceğiz inşallah ben şimdi buraya 390 şekerle geldim. Size buraya gelirken 390 demin bile iğne iğne iğne 320'ye zor düşürdüm. Sohbete başlamak zorundaydım. Vakit geldi. Şimdi de ne haldeyim belli değil. Allah razı olsun. Dualarınızı beklerim. Ben size feda olayım. Ehli sünnete kurban olayım. Sizin hizmetinizde olayım. Efendi babam alader Efendi zikre gelen, hatmi şerife gelen, sohbete gelenlerin gidermiş ayak altını yüzüne sürermiş. Allah yolunda tozlandılar dermiş. Benzin ayakkabılarınızın altını yüzüme süreyim. Yani bir iş yapmış olamam yani. Kesinlikle. Siz çok kıymetlisiniz. Bu zamanda Allah için adım atan kalmadı kardeşlerim. Kalmadı, dertli kalmadı. Siz çok kıymetlisiniz. Allah değerinizi size bildirsin. Ne yolda olduğunuzun değerini bildirsin size. Amin. Bırakmaktan muhafaza eylesin. Amin. Birbirine dua edelim. 14 secdelerde devam edelim. Rab'bim devam sebat istikamet. cemaata çıkacak kuvvet, sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Amin inşallah binî sallallahu teala. Vali ve sa mahşakna kâfe bil eruhum. İmam tarikat ne efendi bağımız hazım bil Ve rahmatil müslimîn. Ve mad cemaat-i hazirin el Fatiha.